Esselamu aleyküm sultanım. Ve aleyküm selam efendi hazretleri. Gel buyurun. Sağ buyurun efendim sultanım. Buyurun. Sizi şunun için davet ettim. Masonluk hakkında ne biliyorsunuz? Fazla bir bilgi sahibi değilim sultanım. Eğer masonluk... ...Yahudi emellerine avlamaya mahsus bir tuzaksa... ...çok feci sultanım. Daha değil. Sırf Yahudi servet ve sermayesinin... ...sevk ve idaresine memur ve... ...bütün cihana yaygın...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 ...itikadı söküp atmaksa... ...eğer... ...böyleyse... ...hükmünüz ne olabilir? Küfrün en melunu... ...şevket mehab. Fetvayı vermeye hazırlanınız. Masonluk budur... ...ve küfrün en melunudur. Gereken vesikaları size getirecekler. Emriniz başım üstüne. Başınızı kaldın mı Şeyhülislam Efendi? Taşıdığınız sarık eğilmez. İkinci bölüm. Yıldız Camii'nde dua ve ikinci Abdülhamid'e bomba ile suikast olayı. Şuraya bakın. Padişah Efendimiz de camiye teşrif etmiş. Aa padişahımız camiye gelmiş. Ya Rabbi. Müslümanların devletini ebed müddet ile. Amin. Ya Rabbi.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 Efendimiz mahfilden iniyorlar Merhaba Merhaba Şeyhülislam efendi hazretleri Namazı aşağıda mı eda ettiniz? Evet Şevket Meyap Merasime nezaret etmek Ve zat-ı şahanelerini burada karşılamak istedim Zahmet ettiniz Saltanat arabasında yanımda oturur ve saraya kadar benimle gelirsiniz Zat-ı şahanelerinin minnettarıyım Şevket Meyap Hazır ol, hazır ol, Bir lahse bekleyebiliriz. Besikaları aldınız mı? Evet sultanım. Delik ettiniz mi? Evet sultanım. Fikriniz ve hükmünüz? Küfrün en mel unu şevket mehab. Fetvayı hazırlıyor musunuz? Evet şevket mehab. Öyle bir fetva olsun ki.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 Totan yağ arabacı vartisiz. Ayko. Hünkar kendi kendisini arabaya atlayıp dizginleri eline aldı. Hünkar kırbacı kaldırdı. Hünkar iki tarafa başıyla selam vererek arabayı sürüyor. <Gülüyor> Bu Hünkar eşi olmayan bir insan. 3. bölüm.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 ...her devlet reisine ait bir vazife... ...hatta borçtur. Buyurunuz sefir hazretleri. Muzay dosyaları takdim edip... ...edemeyeceğini soruyor efendimiz. Getirsinler. Mabeyin müşürü de gelsin. Bunların hepsi jurnal mi? Hepsi efendimiz.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 Bulgaristan prensi ve şarki Rumeli eyaletinin valisi devlet aliyemize sadakatten dönmüş. Hürriyetle beraber memleket yolunmaya başlıyor. Ah sultanım, ah sultanım. Devleti aliyemiz ve memleketimiz hakkında mutlu ve uğurlu olması dileğiyle bugün mebusan meclisini açıyorum. Milletimin mebusanını görmekte bahtiyarım.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 Rehberimiz müsavat ve ihtihat, hedefimizde adalet ve haktır. Ahdimiz ve azmimizden bizi döndürebilecek hiçbir yıldırıcı kuvvet hayal edilemez. Vicdanımızdan ve Allah'ımızdan başka kimseden korkmuyorum. Gayesi hak olanın elbette yardımcısı haktır. Mebusan Efendiler Sizi çok defa dinsiz ve sessiz ve ne olduğu belirsiz Milli iradeye dayanarak şiddetle, hararetle, hasretle, hassasiyetle Arzuladığınız Hürriyet isimli mahbubeye kavuşturmuş bulunuyorum Allah'tan dua ederim ki sonuna kadar siz bu mahbubeye sadık kalasınız bu mahbube de size herhangi bir oyun oynamadan sadakatte devam eder. En iyi niyet ve temenni ile heyetinizi selamlarım. 5. bölüm. 31 Mart İhtilali ve Abdülhamid'in tahttan indirilmesi.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 muvaffak olamaz da ezilirse, isyanın mesulü iddihatçılarca ben olacağım ve ben ezileceğim. O halde sultanım, mutlaka başa geçip dizginlere ele almak ve fırsattan faydalanmak icap etmez mi? Hasla. Siz bu hareketin muvaffakiyetle son bulacağına inanıyor musunuz? Bununla Abdülhamid'i, eli kolu bağlı meşruti hükümdarlıktan, ayağa zincirli mahpus hükümdarlığa döndürmek için bir komite tertibi olduğunu düşünemiyor musunuz?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 Asi asker padişahını selamlıyor Zatı şahanelerine adeta yol gösteriyor Ön ayak oluyor İleride Türk'ün soylu kanını komitecilere harcatmamak için Kan dökülmesine razı olunuz Olamam O benim iradem dışında İlahi iradeye teslimim ben Padişahımızı istiyoruz Padişah. Sultanımızı görmek istiyoruz Padişahımızı istiyoruz Padişah, Padişah, Padişah, çok, yaşa. Ya. Padişahım çok yaşa Hemen aşağıya koşun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 Bize seviyor padişah Elbette ödüver. Baba oğlunu dövmez mi? Döver padişahım. Böylesine saçımız keçe, canımız kurban. Ee? Onlar bizim dinimize, ırzımıza sövüyor padişah Yazıklar olsun. Okumuşluk maskesi altında milletle güdücülerinin arasını açanlara... ...Türk'ün ruhunu hor gösterenlere. Ne dersiniz müşür paşa?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 Hemen kışlalarınıza dönün. Şeriat istemeye sebep yok. O hepimizin diliyi isteği. Zabitlerinizi sevin, onların emrine geçin. Zabitsiz asker, beyinsiz insan olmaz. Biz de sizi sevecek, anlayacak zabitler yetiştirmeye bakalım. Hamsa!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 Zulmedemediği bu arada da Bize silah kullanmadığı için Tahtında kalmaya layık değildir Benim çemberli taş hamamının Külhanında yaktırdığım şeriat kitapları Şu Yahudi bilir ki Yahudilerle masonların itikat bozucu tesir ve telkinleriyle yazılmış Fesat ve münafıklık eserleridir Şeriatı koruduğum için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 seni milletimin evinden... ...onun gerçek vekili sıfatıyla kovuyorum. Ama ben... Cık... Bırakın, bırakın beni. Efendimiz, hükümetten bir heyet geldi... başkatiplik odasındalar. Sarayın kordon altında bulunduğu yetmiyor mu? Bir emir getirdiler efendimiz. Yeni sadrazamdan bir emir. Neymiş o emir? Efendimiz, Selaniye'ye gönderiliyorsunuz. Selaniye. Selaniye Alatini Köşkü'ne.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 öten eriten yok eden tek başına kalan kelime ben zül Allah